Daha önceden ölmüş Hristiyan bir kişi için Kur'an-ı Kerim okunur mu demiş hocam? Evet önce hükmünü söyleyelim okunamaz. Evet. Gerekçemiz. Şimdi Übey bin Selül ismi yabancı değildir. Münafıkların reisi olarak bilinir bu adam. Medine'de etkili yetkili birisidir ama bunun oğlu var Abdullah Müslüman. Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında ona bağlı tertemiz bir çocuk Übey bin Selül vefat etmeden önce bir vasiyette bulunmuş. Münafıkların reisi ama bana kefen olarak Resulullah Aleyhisselam'ın gömleğini yapın demiş. isteğine bakın. Evet. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın gömleğine sarılmak istiyor bir. Bir de benim namazımı Muhammed Aleyhisselam kılırsın demiş. Peki oğlu Abdullah ne yapacak? Geliyor ya Resulallah. Babamın böyle bir vasiyeti vardı. Gömleğini ver. Ne yapsın? Peygamber aleyhisselam kamisini çıkarıyor, veriyor ve kefen yapılıyor. Peki namazı kılınacak. Namazını da kıldırıyor hatta rivayetlerde. Fakat Hz. Ömer müdahale ediyor. Ya Resulallah bu münafık. Bunun namazını kıldıramazsın. Olmaz, etmez deniyor. O Tevbe suresinin 80. ayeti kerimesini Resulullah Aleyhisselam bana muhayyerlik verildi şeklinde yorumluyor. Fakat 84. ayeti kerimede net bir mesaj geliyor. O ayeti kerimede "Ve la tusalle aleyhi ahadin minhum ma diye başlıyor. Kesinlikle onlar namazını kılma. "Ve la takum ala kabrihi hatta kabri başında da durma" deniyor. Hadisenin biri bu. Diğeri, e, amca Seyfullah talip vefat etmiş. Sana istiğfar edeceğim amca diyor. Cenab-ı Hak bana müsaade ettiği müddetçe e, fakat onun için de Cenab-ı Hak e, Tevbe Suresi'nin 113. ayetinde şöyle buyuruyor. Me ken lenebiyi vellezina amenu en yestafiru lil mushrikeen vel keanu zi qurba min ba'de ma tebayyana Ennehum ashabul cehim Şiddetli bir ayet. Yani bir peygambere ve müminlere e, müşrik olduğu takdirde e, bir insana istiğfarda bulunmaz. Ya Rab bunları affet demesi isterse babası olsun, ister akrabası olsun hiç fark etmez. Böyle bir şey yakışmaz, yapamaz buyuruyor. Onun üzerine Resulullah Aleyhisselam maalesef istiğfar talebinde bulunmamış bulunamamış. Peki o ayetin hemen devamında 114'te Hz. İbrahim'in babasına söylediği istiğfar talebinde bulunacağım. Vadi var. Vasiyeti var. Fakat ona da müdahale geliyor. Hz. İbrahim bu konuda yetkili olmadığını anladığı an istiğfar talebinden vazgeçiyor. Şimdi Tevbe Suresi'nin demek ki 84 113 ve 114. ayeti kerimeleri gayri gayrimüslim olarak vefat eden bir kişiye rahmet talebinde bulunamayacağı ve onun namazının kılınamayacağına dair kesin hükümler içermektedir ki, en büyük örneği Resulullah Aleyhisselam'ın amcasına bunu yapamamasıdır. Yani evet. ona istiğfar, Ya Rab bunu bağışla diye, bir talepte bulunacak olsaydı Cenab-ı Hak onu geri çevirmezdi fakat o konu yasaklanmış hayır sen o müşrik olduğu halde İslam'ın dışında birisi olduğu halde onun hakkında baban dahi olsa amcan da olsa af talebinde bulunamazsın diye bir ihtar geliyor ve maalesef Resulullah Aleyhisselam amcasına istiğfar yani Ya Rab amcamı bağışla diye bir niyazda bulunamıyor. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Ölmüş bir Hristiyana Kur'an-ı Kerim okumaktan önce, ölmeden önce onların İslam'la tanışmaları için evet. gayret ve duada bulunalım. Inşallah. Yani bizim e, tabi Hristiyan'la bir insanlık problemimiz yok. Yani. O da Allah'ın yarattığı bir kul. Hatta mükerrem saygın bir varlıktır. Cenab-ı evet. Hak insan olarak yaratmış. Ne güzel. E, biz arzu ederiz ki herkes Müslüman olsun ama Cenab-ı Hakk'ın böyle bir muradı yok. Yani. isteseydi herkes Müslüman olurdu değil mi? İnşallah nasip olur. Ee, yani. Ama böyle bir şey olmayacağı da belli. Ee, i̇nanç hürriyeti vermiş Cenab-ı Hak. Ama karşılığını da görecek insanlar. Evet. Bizim yapmamız gereken e, nedir? İnsanları uyarmaktır. Tebliğ etmektir, duyurmaktır. Hidayeti için dua etmektir. Ama vefat ettiği andan itibaren o hal üzere vefat etmiş ise yapabileceğimiz maalesef manevi bir e, izzet ikram söz konusu değil. Evet, Allah razı olsun.